Hayat, mücadelede mübarektir. Uzun soluk ister. Mücadelenden hiçbir zaman yıl var. Ancak bazılarına göre bu mücadele, maişet kazanma mücadelesidir. Sen öyle olmayalım. Senin mücadelen, cenneti hak etme mücadelesi olsun. Bu niyetle yaparsan, amellerin ibadete dönüşür, hem dünyada,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 Şu iki ayet-i kerimenin verdiği ilahi mesaj üzerinde iyi düşün. Allah'ın azabından korktuğun gibi, O'nun rahmetinden de ümidini kesme. Hayatını korkuyla ümit arasında yaşa. Cenab-ı Hak, Hicr Suresi 49. ayetinde şöyle buyuruyor. Resulüm, kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve çok esirgici olduğumu haber ver. 50. ayetindeyse, Resulüm, kullarıma benim azabımın çok acı verici bir azab olduğunu da bilir. Ve unutma evladım, cennet ümidi ya da cehennem korkusu olmayan bir hayatın değeri yoktur. Ancak şunu da iyi bil ki, cennet de cehennem de aynı uzaklıktadır insana. Birine yaklaşırken diğerinden uzaklaşır insan. Sen de cehenneme çeken günahlardan uzaklaş ki cennete yaklaşasın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor, ''Cennet size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır.'' cehennem de öyledir. Sakın kimseye iftira etme. İftira büyük günahlardandır. Cezası da çok ağırdır yallah. Allahu Teala siz iftirayı kolay sanırsınız. Halbuki o Allah indinde büyük günahtır. Şüpheli şeylerden sakın dinini korursun. Böylece harama düşmekten de kurtulursun. Huzur bulursun evladım. Sevgili peygamberimin ihtarına kulak ver. O buyuruyor ki, Bir kimse şüpheli şeylerden korunursa, Dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler harama düşerler. Bir de yavrum, seni ilgilendirmeyen şeylere karışma, rahat edersin. Peygamberimiz buyuruyor. Müslümanın güzelliklerinden biri de... ...kendini ilgilendirmeyen şeyleri bırakmasıdır. Günaha ihtimali olan şeylerden de sakın. Müttakiler derecesine yükselirsin. Bir kul günaha düşmekten korkarak... ...günah olan şeylerden sakınmadıkça... Müttakiler derecesine ulaşamaz, diyor efendim, aziz peygamberim. Aklına her zaman güven, fakat istişareyi de ihmal etme. Kendinle, ailenle, çevrenle istişare et, pişman olmaz. Allah ile, Resulü ile istişare et, dünya ve ahiret mutluluğunu kazanırsın. Asık suratlı biri olma, güler yüzlü ve şakacı ol. Dostlarınla şakalaş ama şakalarında sakın haktan başka bir şey söyleme. Müstehcen ve yalan sözleri şakana katma. Sevgili Peygamberimiz şaka arasında da olsa ben haktan başka bir şey söylemem buyuruyor. Sen de bu ölçü içerisinde şaka yap, çevrenle sıcak ilişkiler kurarsın. Ancak şaka da olsa yalan konuşmaktan sakın. Cennetin ortasında bir ev sahibi olursun. Sevgili Peygamberimiz, şaka da olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir ev verileceğine kefilim buyuruyor. Kendi işlerini de ihmal etme yavrum, onlarla meşgul ol, Allah'ın sevgisine kazanırsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhakkak ki Allah mütteki, gönlü zengin, işiyle gücüyle meşgul olan kulunu sever, buyuruyor. İşinle ilgili kararlar alırken ve işlerini yaparken aceleci olma. Teenniyle hareket et. Teenniyle hareket peygamberimizin güzel ahlakındandır. Sen de onu örnek al. Peygamberimiz buyuruyor. Teenni Allahu Teala'dandır. Acele de şeytanlıktır. Yavrucuğum, kazancını da iyi değerlendir. Bir takım gayrimeşru, cazip gelirlere kapılma. Faiz ve tefecilik gibi haram yollara sapma. Faiz de alışveriş gibidir diyenlerin sahte sözlerine kanma. Şeytan çakmış gibi olursun. Belki Allahu Teala'nın emir ve yasakları hikmetlerle doludur. Faizi yasaklamasında da elbette hikmetler vardır faizle beslenen neslin iflah olmadığı da ortada. Şunu da iyi bil ki tefecilik yapanlar faizi aldırmadan yiyenler kar yaptıklarını sanırlar. Halbuki büyük yanılgı içindedir. Faiz yemekle asıl sermayelerini de yok edip tükendiğinin farkında değiller. Cenabı Zülcelal Hazretleri buyuruyor. Faiz yiyenler, kıyamet günü mezarlarından ancak şeytan çarpmış kimseler gibi kalkarlar. Bu hal onların, esasen faiz alışveriş gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Evladım, başkalarına karşı kendini övme, değerini düşürürsün ve Allah da seni sevmez. Ve bilesin ki doğru sözün en çirkini kendine övmektir. Allahu Teala buyuruyor. Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Peygamberimiz de buyuruyor. Muhakkak ki Allah sizin mütevazı olmanızı bana vahyetti. Hiç kimse diğerine karşı Övünmesin Evladım Alçak gönüllü ol ki Allah da seni yüceltsin Allah katında Ve insanlar arasında yüceliğe Ancak tevazu merdivenleriyle çıkılır Bu gerçeği Aklından çıkarma Peygamberimiz buyuruyor Allah Tevazu gösteren Alçak gönüllüleri yüceltir Yavrum Affedici Allah şerefini artırır. Peygamberimiz buyuruyor. Sadaka malı eksiltmez. Allahu Teala suç bağışlayanın izzet ve şerefini yükseltir. Haklı olsan da münakaşa etmekten sakın. Cennetin avlusunda bir ev sahibi olursun. Peygamberimiz buyuruyor. Haklı olduğu halde çekişmeyi bırakan kimse için Cennetin avlusunda bir ev verileceğine kefilin. Ahlakını güzelleştir. İnsanların en hayırlısı olursun. Peygamberimiz buyuruyor ki, Sizin en hayırlınız, Ahlakça en güzel olanınızdır. Güler yüzlü ol, Hayırlı işlerde cömert ol, Kimseye eziyet etme. Ahlaken, Güzel olursun yavru. Peygamberimiz güzel ahlakı şöyle tarif ediyor ve buyuruyor ki, Güzel ahlak, güler yüz, hayırlı işlerde el açıklığı, bir de kimseye eziyet etmemektir. Komşularının haklarına saygılı ol, onlarla iyi geçin, gönüllerini hoşnut et. O zaman ailende, sende, Güven içinde olursun yavrum. Peygamberimiz buyuruyor. Hiç durmadan cibril komşu hakkından bana o kadar bahsetti ki komşuyu komşuya mirasçı yapacağını sandım. Yumuşak başlı ol. Allah'ın sevgisini kazanırsın evladım. Peygamberimiz buyuruyor ki Allahu Teala Refiktir. Kullarına kârdır. Onlara kolaylık gösterilmesinden memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Hediyeleş yavrum. Hediyeyi kabul et ve karşılıkta bulun. Dostların kalbini kazanırsın. Hediyeleşmede amacın dost kalbini kazanmak olsun. Bunun için de hediyenin ...büyük küçük olduğuna bakma... ...içten ve samimi verişine bak... ...efendimiz... ...hediyeleşiniz... ...zira hediye... ...kalpteki kuşkulara giderir. ...hiç kimse de... ...verilen hediyeyi... ...hakir görmesin... ...buyuruyor... ...canım yavrum... ...bir kimseye kızarsan öfkeni yen... ...bağışlayıcı ol... ...böyle yaparsan takva sahibi olsun. Allah da seni sever, takvanı arttırır. Allahu Teala buyuruyor. O takva sahipleri ki öfkelerini yener, insanları affederler. Allah güzel davranışlarda bulunanları sever.